Ali İbn Hüseyin hemen kendisine ait olan bir köleyi kastedip onu hürriyetine kavuşturdu. Halbuki vaktiyle Abdurrahman İbn Cafer İbn Ebi Talip Ali İbn Hüseyin'e bu köle mukabilinde on bin dirhem yahut da bin dinar vermişti. İkinci bab. Kölelerin hangisinin hürriyete kavuşturulması daha faziletlidir. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme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 Ümer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişi arasında ortak olan bir köleyi azat eden eğer zengin ise, kölenin kıymeti tayin olunur, sonra kölenin tamamı hürriyete kavuşturulur, buyurmuştur. Abdullah İbni Ümer radıyallahu anh, o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir köledeki hissesini bağışlayıp azat eder ve kölenin geri kalan değerine ulaşacak derecede bir malı bulunursa, o pay için köleye adilce bir kıymet konulur da, o payını azat eden diğer ortakların hisselerini de verir ve onun hesabına köle hürriyetine kavuşup azalt olur. Şayet hissesini iki azat edenin diğer ortakların hisselerini ödeyecek malı bulunmazsa, köleden azaltlığı hissesi azalt olmuştur. İbn-i Ümer radıyallahu radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir köledeki payını bağışlayıp azat eder ve o kölenin bütün bedeline yetecek bir malı bulunursa o kölenin tamamen hürriyete kavuşturulması bu zatın üzerine vaciptir. Eğer bu zatın böyle bir malı yoksa köleye hissesini azat edenin huzurunda Kölenin adil surette kıymeti takdir olunur da o köleden bu zaten azap ettiği pay kadar azap edilmiş olur. Bize müsedded tahdis edip şöyle dedi. Bize bir şir tahdis etti. Müsedded zikri olunan bu isnatla bu hadisi kısaca getirdi. Bize Hammad Eyyub'den o da Nafi'den o da İbni Ömer radiyallahu anh'dan tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Ortaklardan biri köleden olan kendi payını azalt ederse, bu kölenin tamamen azalt edilmesi şu takdirde onun üzerine vacip olmuştur. Şöyle ki, bu azalt edenin ortakların hisselerine yetecek kadar malı bulunduğu zaman, bu azalt edenin malından adil surette bir kıymet takdiri yapılır. Böyle, yani diğerlerinin payları hesap ve tayin olunur da,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 her kim bir köleden bir hisse bağışlayıp azat ederse buyurdu. Bize sahip İbni Muserhet, Katade'den, o da Ennadır İbn Enes'ten, o da Bişir İbn Nehekin'den, o da Ebu Hureyre'den radıyallahu anh tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir memlusteki bir payı yahut hisseyi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 Ya leyleten min tulihaven ana iha ala min ey sefer gecesi! uzunluğundan yorgunluk ve Allah'a sığınırım ma mafi bu meşakkatli uzun gece küfür yurdundan beni kurtarmıştır Ebu Hurayra radıyallahu anh şöyle demiştir Ben İslam'a girmek isteyerek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 o çocuk benim oğlumdur demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih zamanı Mekke'ye gelince Saad ibn Abi Waqqas Zem'an'ın cariyesinin oğlunu yakaladı ve onu Resulullah'a getirdi. Beraberinde sevdiğinin erkek kardeşi Ab ibn Zemayda getirdi. Saad Ya Resulullah bu kardeşim Utbe'nin oğludur. O bana bu çocuğu kendi oğlu olduğuna ahit vermiştir dedi. Bunun üzerine Abd İbn-i Zem'a da Ya Resulallah bu çocuk benim kardeşimdir. Babam Zem'a'nın cariyesinin oğludur. Onun döşeği üzerinde kendi cariyesinden doğmuştur. Resulallah Zem'a'nın cariyesinin oğluna baktı. Gördü ki o çocuk Utbe'ye insanların en çok benzeyenidir. Akabinde Resulallah o çocuk kendi babasının döşeyi üzerinde doğduğu için ya Abdülzem'a bu Abdurrahman senin kardeşindir buyurdu. Sonra da Resulullah nesebi dava konusu olan bu çocuğun yüzce utbeye benzediğini gördüğünden ya Sevdat İbn-i Zem'at sen bundan sonra bu Abdurrahman'dan perdelen buyurdu. Sevde o zaman peygamberin idi.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 muhakkak var olacaktır buyurdu. Burada iki senetle gelen hadise Ebu Hureyre radiyallahu söyle demiştir. Benutemim kabilesi hakkında Resulullah'tan şu üç sözü söylerken işittiğim zaman beni Benutemim kabilesinin sevmekte devam ediyordum. A. Resulullah temimliler ümmetimin zedcala karşı en şiddetli olan bir sınıfıdır buyuruyordu. B. Temim'in zekat malları gelmişti. Bunun üzerine Resulullah bu mallar kavmimizin sadakalarıdır buyurdu. C. Ayşe'nin yanında ben temim kabilesinden esir bir kadın vardı. Resulullah Ayşe'ye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 zil kurba yakın velcunut yabancı el e, carulcunup yani yolculuktaki arkadaş demektir. Bize Vasıl el Ehsap tahtesinde şöyle dedi. Ben el Mamur İbn Suveyt'den iştim. Şöyle dedi. Ben Ebu Zer el Gıfari radıyallahu anh'ı Rebeze'de kendi üzerinde bir hırka, kölesinin üzerinde de bir hırka olduğu halde gördüm.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn ibn Muaz için en sana efendinizde ayağa kalkan buyurdu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sizin seydiniz ya da efendiniz kimdir? Yani seleme oğulları." demiştir. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul efendisine iyilik ve doğrulukla hizmet eder. Rabbinin ibadetini de güzel yaptığı zaman onun ecri iki kat olur. Ebu Musa radiyallahu anh'tan, Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbinin ibadetini güzel yapmakta ve üzerine hak ve nasihat saat vazifesi bulunan efendisine bu vazifesini tam yerine getirmekte bulunan kölenin de iki eci vardır. Bize Mâber İbn-i Raşid, Hemmam İbn-i haber verdi ki o Ebu Hüleyleyi peygamberden hadis söylerken işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin herhangi biriniz kölesine "Rabbini doyur, Rabbine abde saldır, Rabbine su içir" diye hitap etmesin. Köle de "Efendim, benim nimetim" desin. Yine size herhangi bir herhangi biriniz sizden herhangi biriniz kölesine "Kulum, cariyem" demesin. Fakat "Yiğidim, kızım, oğlum" diye hitap etsin. İnno Merhandiyallah şöyle demiştir: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Her kim köleden olan payını azat eder ve kendisinin kölenin kıymetine ulaşacak derecede malı da varsa kölenin adil surette kıymeti tayin olur da köle onun malından hürriyete kavuşturulur. Şayet azat edenin malı yoksa köleden azat ettiği hissesini azat etmiş olur.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 yapılıp yapılmaması işini bu hizmetçi üzerine almıştır. 19. madde köle efendisinin malından bir çobandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malı efendiye nispet etti. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işitmiştir. Her biriniz birer çobandır ve elinizin altındakilere lâyıkıyla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 Enes yine çekindi. Bunun üzerine Ömer Enes'e hırbaşla vurdu ve eğer onlar da bir hayır biliyorsanız kitabe kesin. Nur Suresi 30. ayetini okudu. Akabinde Enes sinin ile hürriyet satılınma mukavellesini yazdı. Ve elleiz şöyle dedi. Bana Yunus İbni Şihab'dan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 bir defa da saysam sahiplerin seni satarlar mı? Ve velalık hakkını bana ait olmak üzere seni azap edeyim dedi. Beni de sahiplerine gitti ve bu teklifi onlara ardı etti. Onlar hayır seni satmayın ancak vela bize ait olursa satmayı kabul ederiz dediler. Ayşe dedi ki ya Resulallah huzuruna girdim ve onların dediğini kendisine söyledim. Rasulullah Ayşe'ye. Sen beri de satın al ve hürriyete kavuştur. Şüphesiz velah hakkı ancak hürriyete kavuşturulandır. Sonra Resulullah hükme yapmak üzere ayağa kalktı ve Allah'a hamd ve ödü yaptıktan sonra şöyle dedi. Bir takım adamlara ne oluyor ki Allah'ın kitabında olmayan bir takım şartlar ileri sürüyorlar. Her kim Allah'ın kitabında bulunmayan bir şart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 Bize Elleis İbni Şihab o, o da Urbe'den tahsis etti. Urbe'ye Ayşe şöyle haber vermiştir. Belir'e kitabet bedeli hakkında yardım istemek için Ayşe'ye gelmişti.